Allah Subhanahu wa Taala Nisa suresi 114. ayette şöyle buyurmaktadır. Evudubillahi mineşşeytanirracim. La hayre fi kathiirin min necvahum illa men emere bi sadakati ov ma'rufin ov islahin beyne'n nas ve men yefal zalike ittiga'a merdatillah fisaufe lu'tihi ecren azima. Mealan şöyle buyurulmaktadır. Nisa suresi 114. ayette Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur buyuruyor Allah subhanehu ve teala. Ancak diyor, kim sadakayı vermeyi emrederse, teşvik ederse veyahut iyilik yapmayı veyahut insanlar arasını ıslah etmeyi yani barıştırmayı ve kim Allah'ın rızasını gözeterek yaparsa diyor, ileride diyor, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَز۪يمًا Biz ona ileride büyük bir iyilik vereceğiz diyor. Yani büyük bir güzellik vereceğiz manasında da olabilir. Büyük bir karşılık vereceğiz gibi de olabilir. Konu başlığı genel olarak Allah subhanehu ve Taala'nın rahmetinin genişliği ve bunu kazanmanın yolları. Daha önce biz yine konuyla alakalı bir ön sohbet yapmıştık. Bu sohbetin ikinci kısmıdır. Yine kendi içerisinde konulara ayrılıyor. Ee, ve bu bağlamda Allah'ın izniyle Allah'ın rahmetinin genişliği ve kazanma yolları sohbeti yaptığımız zaman inşallah... Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmetiyle ne alakası var gibi bile bir düşünürsek biraz sonra hadisleri okuyacağız inşallah. Burada da göreceğiz ki Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti ne kadar geniş. Yani aklımıza gelip gelmeyeceği şeylerde her şeyin Allah'ın rahmetinin olduğunu göreceğiz. Bizim için takdir ettiği güzelliklerin, üstünlüklerin diyor ya biz gele ileride ona Büyük bir ecir vereceğiz. Ayetin sonunda da dediği gibi işte bu eciri kazanmak için neler yapmak lazım? Nisa suresi 114'te zaten Allah subhane ve teala bunu belirtiyor. Biz bunu biraz daha sünnetle yani hadislerle genişleteceğiz. Burada kastedilen mana nedir? Ne üzeri tefsir edilmiştir? Bu bağlamda yaklaşımda bulunacağız Allah'ın izniyle değişik şekillerde bu konu daha önce ele alınmıştır. Fakat her anlatılan konular o meseleyi bir bölü bir olarak kesinlikle ele vermez. Yani her zaman mesela Fatih suresi için ne denilmiştir? Ummul Kur'an. Yani Ummul Kitap. Kitabın anası. Yani geçen yedi ayetin ihtiva etmiş olduğu bütün yüklemler Kur'an'ın genelinde zaten geniş bir şekilde ele alınmıştır. Fakat Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar bize emretmiş olduğu Allah Subhanahu ve Teala'nın vahyettiği bütün ayetlerin şumulunun toplamı Fatiha Suresi'nde ana başlıklar halinde zikredilmiştir. Bunun için kitabın anası olarak isimlendirilmiştir. İşte biz de burada Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmetinin genişliğini ve rızasını kazanmayla alakalı yapacağımız bu sohbet kesinlikle rahmeti bununla sınırlıdır. Ancak biz bunu yaparız. Buradaki anlattığımız şeylerle rızayı kazanırız deyip sınırlandırmayız. Çünkü her sohbet bir başka bir sohbeti, her mana başka bir manayı getirir. Din geniştir. Bu yüzden olaya daha çok kulak verelim bu konuyla alakalı bölümü ele alırken. Sahabiler her zaman olduğu gibi Yine bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında oturmuşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara vaaz nasihatlerde bulunmuş. Din hakkında bilgiler vermiş. Yine böyle bir durumda sahabiler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında otururken bir şeyler sormuşlar. Ee, bize bırakmamışlar. Yani bugün 1430 yıl gibi bir küsur zaman geçmiş aradan. Bugün herkesin aklından geçen konuları sahabiler vallahi sormuşlar, hiçbir şey de eksik bırakmamışlar. Çünkü görüyoruz ki sahabiler bu konuda bizden daha nedir? Dine yapışmada şedid. Zaten Allah Subhanahu ve teala Tevbe suresinde de onlardan razı olduğunu ve onlara tabi olacaklardan. İşte razı olmuş bir topluluğun sormuş olduğu bir soru ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o soruya karşılık vermiş olduğu bir cevap bazı sahabilerle birlikte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oturuyordu ve o sahabiler tabi meraklılar cenneti istiyorlar o yolda mücadele etmek istiyorlar içlerinde zenginler var içlerinde fakirler de var bugünkü toplumda olduğu gibi Allah'ın takdiriyle İçlerinde cüsse olarak güçlü olanlar var zayıf olanlar da var işte bunların içerisinde maddi olarak zayıf olan bir grup yani fakir dediğimiz bir sahabi topluluğu Allah Resulüne soru soruyor. Ey Allahın Resulü diyorlar içimizde servet sahibi olan insanlar var yani bir zenginlik Allah'ın takdiri. yep sütür yaşa Allah Subhanahu ve Taala ayette de belirttiği gibi rızkı dilediğine verir. Dilediğine genişletir. E o sahabilerin içerisinde de bunlar vardı tabi. Rızkı geniş, zengin olanlar vardı. Sahabiler de bunları görüyorlar. Fakat kendilerinde de bir iştihak var. Niye? Şöyle diyorlar. Ey Allah'ın Resulü, bu servet sahipleri bütün ecirleri alıp götürdüler. Bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Oroç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Hac yaptığımız gibi hac yapıyorlar. Onlar diyor maddi olarak iyi oldukları için zekat veriyorlar. Bir takım madden yani parayla birçok hayırlar işliyorlar. Bizde o yok. Yani biz ne yapalım ki onların bu ecrine bizde ulaşalım. Yani bu fakiriz ama bizde sadaka yapmak vermek istiyoruz. Bizde zekat vermek istiyoruz deyip bu Allah Resulü ve Vesselam'a iletiyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onlara şu cevabı veriyor. Allahu Teala sizler için de sadaka olacak bazı imkanlar sunmamış mıdır diyor. Yani belki yaşanmış bir şey ama konuyu bu şekliyle ele almadıkları için e, bu yüzden bu soruyu sormuşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Sadaka olarak Allah Subhanahu wa teala size bazı imkanlar sunmadı mı? Her kim diyor tesbih, subhanallah derse onun için bir sadakadır. Zenginler para verip sadaka yapıyor ama bunu dille de söyleyince bizim için ne olmuş oluyor? Aynı para, parayla yapılan bir sadakanın hayrı gibi. Her bir tekbir Allah-u Ekber demek sadakadır diyor Allah Resulü. Her bir hamd elhamdülillah demek bir sadakadır. Her bir tehlil la ilahe illallah demek bir sadakadır diyor. Ve her bir iyiliği emretmek bir sadakadır. Her bir kötülükten alıkoymak bir sadakadır. Hatta sizin eşinizle birlikte onunla cimada bulunmanız bir sadakadır deyip Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara parayla yapılamayacak ama dil ile, bedenle yapılacak şeyleri vasiyet ediyor, açıklıyor. Onları da bu amelleri yaptıkları takdirde, işte zenginler gibi zekat verme, onlar gibi parayla sadaka verme gibi ecirleri yakalamayı Allah Resulü onlara ne yapıyor? Vasiyet ediyor. Tabi sahabi yine soru soruyor. Ya Resulallah bizim diyor eşlerimizle cinsi münasebette bulunmamız da mı sadaka oluyor. Taacublarına gidiyor. Allah Resulü öyle deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne cevap veriyor? Ne dersiniz diyor. O insan ki o arzusunu, nefsini kötü yani zina yoluyla elde etse, tatmin etse ona günah olmaz mı diyor. Sahabeler evet ya Resulullah diyor. İşte bunun aksi helal yolla da yaptığı zaman diyor, bu nefsini tatmin ettiği zaman da Allah Subhanahu ve teala ona sevap veriyor diyor. Bir sadaka olmuş oluyor diyor. Yani sahabilerin o düşüncesini nasıl izale ediyor soruyu cinsi münasebeti sordukları zaman haram yolla yapıldığı zaman günah kazanma aynı olayı helal yolla yapmayla sevap kazanma olarak Allah Resulü belirtmiş oluyor. İşte bu durumda sahabiler Tabi yine de iştihaklı insanlar bu amelleri işliyorlar. Gelip bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yine bildiriyorlar. Ey Allah'ın Resulü biz senin söylediklerini yaptık ama içimizdeki zenginler onu da duydu. Bu amelleri de yaptılar. Yani geldiler fazilet olarak yine geçtiler diyor. Elde ettikleri hayırlar yine de çoğaldı. Fakat bu biz yine geride kalmış olduk diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine bu soruya karşılık şöyle buyurmuştur. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir buyurmuştur. Fakat bu şu demek değildir. Biraz sonra açıklayacağız inşallah. Bu sahabilerin iştahaklarının var olması onları geride bırakıyor, manasına gelmiyor. Çünkü sahabiler bu konuda gerçekten iştahaklıdır mücadeleci, hayrı işlemede öncülük yapma, cenneti arzulamada ön adımda bulunma gibi mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir hadislerinde yine sahabinin bu durumunu görüyoruz ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Allah Resulü şöyle buyurur. Bütün manayı içeriğini içeriğini bir araya toplayıp her iyilik sadakadır buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Peygamber Aleyhisselatu vesselam yine bir hadislerinde şöyle buyurmuştur. Bu Allahu Teala tarafından size verilmiş bir sadakadır. Onu kabul edin. Burada sadakanın bu hadiste içeriği yolculuk esnasında namazların kısaltılmasıyla alakalı. Bazı sahabiler ya Resulallah gücümüz yetiyor biz bunu tam kılsak diye söylemişler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da işte bu Allah Subhanahu ve Teala'nın size vermiş olduğu sadakadır. Yani bu gösteriyor ki sadakanın şumulu oldukça geniştir. Yani sadece para vermek değil, sadece maddi olarak herhangi bir sıkıntıyı gidermek değil. Bunun yanısına demek ki namazları dahi, seferdeyken kısaltmamız Allah subhanahu wa ta tarafından bizim için sadaka olarak nitelendirilmiş ve bu da bizim için hayır olarak başlık olarak geçmiştir. İşte sahabiler bu konuda mücadele etmişler. Hırslarıyla birlikte bu amellerini yerine getirmişler. Kimi ilim ehli demiştir ki acaba buradaki niyet kasıt her zaman gözeltilmesi mi gerekiyor? Yani o ameli yapıp seyahat kazanmak için. Ayetlerin ve hadislerin genel mana itiva ettiği meselelerde bunun geneli bir şey olduğu, çünkü kişinin La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demeyle İslam'a girmesi ve İslam'a girmesiyle birlikte bütün hükümlerini kabul etmesi olarak değerlendirildiği için sahabilerin veyahut Müslümanların İşlemiş olduğu bütün hayırlar, ameller onlar için birer ecirdir. Çünkü İslam'a giren kişi İslam'ın ne yapmıştır? Şiarını artık benimsemiştir. Namazsa namaz, oruçsa oruç, zekatsa zekat. Yani bu bilinç içerisinde olduğundan dolayı bütün bu hayırların niyetleri içerisinde zaten var olduğunu düşünerek bu amaç doğrultusunda mesela Allah Resulü'nün belirttiği gibi kişinin diyor Hanımının ağzına yemek vermesi, bir lokma uzatması bir sadakadır. Yani Müslüman olan bir kişi ne yapmış ne yapar? Ailesine rızık kazanmak için çalışır, elde eder getirir, çoluk çocuğuna, ailesine verir. Hanımına bir yemek uzatır, bir meyve uzatır. Bu onun içinedir bir sadaka. İslam'ın güzelliğindendir. Müslüman zaten bunun birinci içerisinde olduğundan dolayı hayrı ve sevabı birlikte götürmüştür. Çünkü her iyilik bir sadakadır diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Yine bir hadislerinde her iyilikle alakalı bir meseleyi genişleten bir hadis sürekli olarak gece namazı kılan kişi diyor Allah Resulü gece uyuya kalır. Gece namazı kılamazsa kendisine namazını kılmış gibi sevap yazılır. O uykusunda Allahu Teala tarafından kendisine verilmiş bir sadakadır buyuruyor. Yani bir başlık olarak biz ne dedik? Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmetinin genişliği. İşte bu işte Allah Subhanahu ve Taala ne yapıyor? Biz eğer Allah'ın izniyle gece namazı kıldığımız zaman bir nafile ibadeti, çünkü sadakalar nafileler üzerindedir. Kişi kalkar, niyetlenir, gece namazı kılar, bir uyku bastırır, secdede uyur ve uykuya kalmıştır. Demek ki o niyetle kalktığından dolayı ve uykuya daldığından dolayı geri kalan bütün rekatların ve o namazın sevabı Allah Subhanehu ve Teala tarafından kendisine sadaka olarak ihsan edilmiştir. Bu nedir? İşte Allah Subhanehu ve Teala'nın rahmetinin yine genişliğini gösteren bir hadis. Başlık olarak dedik ki Allah Subhanehu ve Teala'nın rahmeti. Yani düşünün namaz kılığında uykuya dalmışsın ama işte o fiiliyatından dolayı Allah Subhanehu ve Teala ne yapmıştır? Sana onu sadaka olarak yazmıştır. Yolculukta. Yolculuk bir meşakkattır diyor Allah Resulü. İşte o sıkıntıları yaşıyorsun. namazlar Allah Subhanahu ve Teala sana ne yapıyor? Yarı yarıya düşürüyor. İşte bu nedir? Allah Subhanahu ve Teala'nın bize karşı olan merhameti ve rahmetinin genişliğidir. İşte başlıkla dedik ya şimdi okuduğumuz zaman iyi çalıştıralım çağır, diye bunları açıklıyoruz. Peki malın dışında sadakalar var mı? Bir takım mal Onunla birlikte hayırlar elde etmeye çalışırız. Yapılan iyinin etkisinin bir başkasına da ulaşması bu sadaka olarak beyan edilmiştir. Mesela yolda giderken bir taşın kaldırılıp insanlara eziyet vermesinden uzaklaştırılması. Yoldaki bir dikenin kaldırılması veyahut bir kardeşine yardım etmen, yani malın dışındaki bir sadaka. Daha önceki bir sohbetimizde ne yapmıştık? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir soru soruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her gün bu ceset için 360 tane bu taşıdığımız mafsallar için sadaka vermek gerekiyor diyordu değil mi? Sahabiler ne dediler? Ey Allah Resulü bizim gücümüz yetmez. Biz nasıl yapalım? Müslüman kardeşine gülümsemen bir sadakadır demişti. Ve diğer kalan amelleri de belirtmişti. Bunları yapanıyorsanız da iki rekat kuşluk namazı kılmanız hepsine kafidir buyurmuştu. İşte burada yoldaki bir sıkıntıyı, bir taşı, bir dikeni kaldırmak Müslümanlar için birer sadaka beyan etmiştir. Bu da yapılan iyiliğin mal dışında yani parayla değil de Müslümanlar içerisinde zarar görmemeleri, kardeşinin sıkıntı çekmemesi için Yapmış olduğu o fiiliyet nedir? Onun için sadaka olarak belirtilmiştir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman kardeşine tebessüm etmen sadakadır. Güzel söz söylemen sadakadır. Muaz Radiyallahu'na şöyledir. Bilmeyene ilim öğretmek sadakadır. Hani derler ya ilim ehline, senin bu kadar işte eserin var, kitabın var, bunun zekatını verdin mi? İşte buradaki bu sözdeki toplum arasındaki bu kasıt nedir? Yani bildiğini öğrettin gibi mana teşkil ediyor. İşte Muaz Radıyallahu Anhu'nun söylemiş olduğu bu söz gibi. Bilmeyene ilim öğretmek sadakadır. Yani Müslüman düşünün kardeşler bu şuur içerisinde olursa bu yaşantı içerisinde olursa yani çok konuşmaktan ziyade sukut edip amellerini süslemeye çalışırsa ne kadar çok hayır var. Mescide doğru yürümek bir sadakadır. Atmış olduğun her adımda sevap kazınmak, bir adımda hayır kazanıp diğer adımda günahların silinmesi gibi. İşte bütün bunlar bizler için ne yapmıştır? Birer örnek teşkil etmiştir. Yine bir başlık olarak konuyla alakalı başkalarına zarar vermemek insanlara eza vermekten uzak durmak da yine bir türlü sadaka olarak değerlendirilmiştir. Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bu hadiste de yine Ebu Zer radiyallahu anhu'dan gelir. Peygamber aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ey Allah'ın Resulü hangi iş daha faziletlidir diye Peygamber Efendimiz'e soru sordular. Allah Resulü de buyurdu ki imam ve Allah yolunda cihat karşılığını verdi. Köle azat et, etmenin en faziletli olanı hangisidir dediler. Çünkü sahabelerin hayatına baktığımız zaman o devire kölelik vardı. Ondan sonra develer vardı. Ona bakıyoruz işte cariyelik olayları vardı. Bugün herhalde biz bunu ne yaparız? Kendi çağımızdaki emsali şeylerle de düşünebiliriz. Sahabe gelip Türkiye'yi ki, iyi Resulü, develeri o kadar çok seviyormuş ki, cennette deve var mı diyor. Yani herkes yaşadığı hayata göre soru sormuş. Biz de olsak herhalde deriz, işte, cennette Mercedes var mı, Ferrari var mı? Yani çünkü kullandığımız bu, en güzel arabalar belki yani. İşte sahabe de deveyi çok seviyormuş, demiş ki, iyi Allah'ın Resulü, cennette deve var mı? Yani orada binmek istiyor veya demek çok deveyi seviyor. Evet, Allah subhanahu Teala amelleri sevmeyi, onları uygulamayı ve bize cennetin yolunu kolaylaştırmasını nasip edesin. Amen. Sahabe sormuş. Köle azat etmenin en faziletli olanı hangisi? Sahibinin yanında en güzel ve en pahalı olanı azat etmektir diyor Resulullah aleyhisselatü vesselam. Çünkü nefisle alakalı bir şey ya malının en güzeli. Yani onu vermek en hayırlı bir şey onu tasadduk etmek nefsi olarak belki en ağır bir şey ama Allah subhanahu ve Taala'nın yolunda en güzeli vermek herhalde işin en güzeli olması lazım. İşte yine bir gün Allah Resulü aleyhissalatü ve bir vaazında her kim Allah yolunda bir mal infak ederse ona cenneti vadederim ederim diyor. Sahabilerden birisi diyor ya Resulallah benim bir tarlam var diyor. Onu Allah yolunda infak ediyorum diyor. Tamam diyor. Buna karşılık cennet var mı? Var diyor. Koşuyor geliyor tarlasına. İçine bile girmiyor. Daha önce de anlattık. Ey hanım diyor. Evde varmış küçük bir baraka. Çık oradan. Çık çık diyor. Ben burayı diyor cennet karşılığı verdim. Burası bizim değil artık. Yani düşünün küçük bir barakası var. Bahçesi var. Bağı var. Bostanı var. Sırf cennet. alacağım mı buna karşılık? Evet. Tamam. Hanım gel. Gaya bu değil mi? Bu. E zaten vefat edeni 1400 yıl olmuş. Şu an Allah'ın izni nedir? Kabirleri cennet bahçesinden bir bahçe. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi yani amelleri salih olanlar kabirleri cennet bahçesinden bir bahçe. Yani mal dünyada kalıyordu Ebu Hureyre radiyallahu anhudan gelen rivayette. Kişi öldüğü zaman üç şey onunla kabire gelir, ikisi geri döner, birisi onunla kalır dünyadaki malı, evlatları ne yapar? Geri döner. Ama ameli onunla birlikte kabirde kalır. İşte sahabe bunu iyi biliyordu. O yüzden mücadelesini bu yönlü devam ettiriyordu. İşte sahabilere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en pahalı ve en güzelini azat etmek diyor. Sonra sahabiler diyor ki eğer bunları yapamazsan nasıl yapayım? Herkes kendi gücüne göre. Yapana yardım edersin yapamayan adına da sen yaparsın diye cevap verdi. Yine ey Allah'ın Resulü bu işin bir kısmını yapmaktan aciz kalırsam ne buyurursun dedi. Ola ki bir sıkıntı gelir acizlik gelir. Bir imani zayıflık olabilir. İnsanlara kötülük vermekten uzak durursun. Onlara kötülük vermekten uzak durursun. Bu da senin için bir sadakadır buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Mesela Ebu Bekir anh diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, biz cahiliye zamanında bir takım ameller işliyorduk. Hayırlar, gelen hacılara o zamanki cahiliye zamanında da insanlar haca geliyordu, namaz kılıyordu. Onlara çorba verirdik, su, su verirdik, yollarını açardık, temizlerdik, rahatlıkla hac yapsınlar, Kabe'yi tavaf etsinler diye. Bunlara karşılık bize yok mu? Mesela düşünün bir cahiliye zamanında, Yapılan bir amel, Müslüman olmamışlar. İşte Allah Subhanahu ve Teala diyor, o yapmış olduklarınızın sebebiyle size İslam'ı nasip etti. Yani düşünün artık bu niyet içerisinde İslamiyet'te bu olayı ürulladığımız zaman bize verilen hayrı düşünün. Yine bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kardeşinin yüzüne tebessüm etmen senin için bir sadakadır buyurdu. İyiliği emretmen ve kötülüğe engel olman yine bir sadakadır. Yabancı bir yerde yolunu kaybetmiş bir adama yol göstermen senin için bir sadakadır. Yoldan taşı, dikeni ve kemiği kaldırman senin için bir sadakadır. Kendi kovandakini kardeşinin kovanına boşaltman senin için bir sadakadır buyuruyor. Yani toplumun ıslahı. İnsanların birbirini sevmesi, kardeş olmaları, birlik içerisinde yaşamak, kimse kimsenin hakkında kötü düşünmeyip, onun hakkında tuzak kurmamak, yani bütün bunlar ne kadar ne oluyor? Hepsi bizim için toplumun ıslahıyla alakalı birer parola. Yani bir düşünün, bunları kendine menheç edinen bir insan o toplumda terör mi? Değil. Yani nasıl? Müslüman kardeşinin yüzüne gülümsemen bir sadaka. Yani gerçekten de bu yani en basitinden düşünün. Yolda giderken ya adama baktım hiç bana bakmadı. Ama birisini görürsün tanımazsın. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam böyle Bir sevgi geliyor insanın içerisine. Yani bunlar küçük şeyler değildir. Eğer Allah Subhanehu ve Teala Kur'an'ında beyan etmişse sadaka verin. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam bunu da beyan edip konu konu açıklamışsa bunlar küçük şeyler değildir arkadaşlar. Hepsi cennete giden bir yolun bir parçası. Nasıl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor? Küçük günahlar büyüğe sebep olur, yakar. Nasıl olur ya Resulullah? Herkes birer çalı çırpı toplasın, getirsin diyor mescidin ortasına. Topluyor sahabiler, getiriyorlar. Küçük küçük her biri bir diken bir parça. Ne oluyor? Çok alıyor. ne olur? Büyük ateş olur. İşte böyle yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eğer bir şey açıklıyorsa... Kur'an'da bunun beyanı gelmişse, sünnet zaten onun açıklaması, vallahi her şey bizim için hayırdır, yapmamız bizim için kurtuluştur. Onun için nedir? Yolda kalmış birisine yol göstermek bir sadaka. Ne kadar güzel bir şey. Yani hiçbir şey düşünmeyin. Ya acaba bunun karşılığı var mı, yok mu? Hepsi var. Mesela mahşer günü, Taala'nın huzurunda toplanıldığı zaman, insanları tek tek hesaba çektiği zaman, cennet ve cehennem getirilir diyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam o gün diyor hiç kimsenin yani aracı olmadan tercüman olmadan Allah subhanahu ve teala'nın huzurunda defterinin açılıp hesaba çekildiği zaman cennet ve cehennem getirilmiştir diyor o gün diyor, yarın hurma tanesi dahi olsa sadaka verin kendi cehennem ateşinde ne yapın uzaklaştırın düşünün bir hurma ama buna karşılık ne var işte Müslüman kardeşine tebessüm etmen sevap getiriyor bir sadaka çünkü sabede dedi ya ya Resulallah, bunlara gücümüz yetmiyor. Yani zenginler para verdiler, zekat verdiler, paraları var. Köle alıp veriyorlar. Biz nasıl yapalım bunları? İşte Resulallah ve selam bunu ne yaptı? Genele yaymaya çalıştı. Tabii ki bu ümmetin içerisinde Allah'ın kimisiyle üstünlük takdir ettiği şeyler de var. Evet her gün için bir sadaka. Yine konuyla alakalı daha önce biz bunun sohbetini yapmıştık. Allah Resulallah ve Vesselam şöyle buyuruyor. Üzerine güneşin doğduğu her günde sadaka vermek Adem oğlunun üzerine borçtur. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, verecek sadakayı biz nereden bulalım diye cevap verdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, şüphesiz ki bunların kapıları çoktur. Tesbih, tekbir, işte Allah'a hamd etmek, tehlil, la ilahe illallah demek, biraz önce zikrettiğimiz gibi yine, yolda kalına yardım etmek, sağır olanın elinden tutup ona yardımcı olmak, gö görmeyeni bir yerden bir yere götürmek, bunların hepsini Aleyhi ve Vesselam ne yapıyor? <gülüyor> Bizlere açıklıyor. Gücü yetmeyene yardım etmek, ara, yani atına binmiş yerdeki çuvalını kaldırıp ona vermek nedir? Hepsi birer sadakadır. İşte bütün bu konu hepsi nedir? Bizim için birer hayırdır ve kurtuluş yollarıdır. Hadisler bu konuyla alakalı Ebu Zer radiyallahu anhudan gelen rivayetler oldukça değişik tarihlerden gelmiştir. Her bir rivayette farklı farklı eklemeler vardır. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'ın beyan etmiş olduğu bu sadaka çeşitleri. Aynen Kur'an-ı Kerim'deki konu ve usluklar gibidir. Mesela bakarsınız Bakara suresinde Allah Subhanahu ve teala şeytan aleyhlananın kısasını anlatır. Adem aleyhisselamı nasıl işte kandırıp cennetten çıkarmaya çalışmış. Hepsini orada ne yapamayız? Bulamıyoruz. Bir bakıyorsunuz bir kısmı Sad suresinde, bir kısmı işte Araf suresinde, bir kısmı Bakara suresinde yayılmıştır. İşte hadiste de bu özellikler aynı şekilde vardır. Yani konuyla alakalı bölümleri okuduğunuz zaman Allah'ın izniyle ya acaba niye burada bu tekrarlar var? Başka eserde bir bakın aynı rivayet İmam Ahmet'in müsnedinde bir konu daha eklenmiş bir bakıyorsun Benzar'ın müsnedinde bir konu daha eklenmiş bu da sünen eserlerinin genişliği rivayetin genişliği yani sahabi o an anlatmıştır fakat ravi ondan rivayet eden ravi ne yapmıştır kısmi olarak anlatmıştır bir başka zaman bir kısmını sormuşlardır onu anlatmıştır bu yüzden eser rivayet yolları genişlemiş oluyor bu da e, dinin güzelliği ve genişliğindendir evet Geliyoruz sadaka kısımlarının diğer bir bölümüne aile için yapılan harcamalar sadaka sayılır. Yine hadisi şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kişinin ailesi için yaptığı harcamanın sadaka olduğunu bize belirtmiştir. Sayıhan'dan Ebu Mesud el Ensari radiyallahu anh'dan rivayet edilmiş Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kişinin ailesi için yaptığı harcama sadakadır. Müslim'in rivayetinde de sevabını Allah'tan beklerse ifadesi yer almıştır. Buhari'nin rivayetinde de kişi karşılığını Allah'tan bekleyerek Allah ailesi için harcama yaparsa bu harcama kendisi için sadaka olur. Evet. Bu sadakaların genişliği biraz önce de söylediğimiz gibi kişinin hanımının ağzına lokmayı uzatması sadakadır evlatları için rızık kazanıp getirip onlara yedirmesi yine sadaka olarak kabullendirilmiştir, beyan edilmiştir. Bir gün bir sahabi diyor ki Ey Allah'ın Resulü Allah Resulü sadaka verin adamın biri benim bir dinarım var dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu kendine harca dedi. Adam benim bir dinarım daha var dedi. Allah Resulü onu hanımına harca onun için ver dedi. Benim bir dinarım daha var deyince Allah Resulü onu çocuklarına harca dedi. Benim bir dinarım daha var deyince onu hizmetçilerine harca dedi. Ve benim bir dinarım var deyince yine Allah Resulü sen daha iyi bilirsin nereye harcayacağını. Buradaki rivayet de gösteriyor ki sıralama olarak kişinin kendi hanımına, çocuklarına, eli altındakinlere ne yapmak? Harcama yapmak sadakanın Yine ön planında gelen bir usulüdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın i̇mam Ahmed'in Ahmet'in müsnedinde rivayet olunan bir hadislerinde yine şöyle buyurulmuştur. Kendi nefsine yedirdiğin her şey senin için bir sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin her şey senin için bir sadakadır buyuruyor. Hanımına yedirdiğin her şey senin için bir sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin her şey senin için bir bir sadakadır buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Peki bu sadakalar başka neler var? Allah Resulü başka neler anlatmış? Bu güzellikler nelerdir? Müslümanlar başka ne yapsın ki sadaka elde etsinler? Tabi burayına sınırlı değil. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ağaç dikmenin sadaka olduğunu beyan etmiştir. Bukhari ve Müslümin Enes radiyallahu rivayet etmiş oldukları bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. Herhangi bir Müslüman bir fidan diker yahut bir tohum eker de ondan bir insan, bir kuş yahut bir hayvan yetse mutlaka o kişi için sadaka olur buyurmuştur. Yine Müslüman rivayet etmiş olduğu bir hadiste Cabir radiyallahu anh'dan gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Herhangi bir Müslüman bir fidan diktiğinde ondan yenilen her şey kendisi için sadaka olur. Ondan çalınan her şey kendisi için sadaka olur. Vahşi hayvanların ondan yedikleri kendisi için sadaka olur. Kuşların yedikleri kendisi için sadaka olur. Kim ondan bir şey eksitirse kendisi için ne olur? Sadaka olur buyuruyor. Ne kadar güzel. Yani Müslüman kardeşine tebessüm ediyorsun. Konu geliyor ağaç dikmeye. Bir ağacı düşünün. Dikiyorsun. Onun tohumunu veren kim? Allah Subhanahu ve Taala. Yağmurunu yağdıran Allah Subhanahu ve Taala. Büyümesini emreden Allah Subhanahu ve Taala. Meyvesini veren Allah Subhanahu ve Taala. Ama bizden tek istenilen o hareketi yapmak. Ağacı dikmek. Tohumu ekmek, ona biraz ziraat hareketleri yapmak değil mi? Bu duyguyu yaşamak, işte biz bu inanç içerisine girersek, bir ağaç dikersek ne oluyor? Ne kadar geniş ve güzel bir ribaya. Kuşlar yiyor, sevap. Vahşi hayvanlar yiyor, sevap. Hırsız gelip çalıyor, vay benim malım gitti, gitsin. Çalınan sevap yani subhanallah. Ne, yani geniş bir şey değil mi? Sen diyorsun benim malım gitti ama o giden senin içinde olmuş? Sevap olmuş. İşte kim gelip onun gölgeye hatta bir rivayette kim gelir gölgesinde gölgelenir istirahat ederse senin için bir sevap. Çünkü o hayır yollarına sen ne yapmışsın? İlk adımı atmışsın. Kim hayra bir şey teşvik etmiş uygulamışsa ondan sonraki gelenler de ne yapmıştır? O yolda sana hayır getirirler. Müslümin yine Rivayet etmiş olduğu aynı rivayetin başka bir lafzıyla gelen ziyadesinde ondan bir insan, bir hayvan ya da bir kuş yese kıyamet günü mutlaka kendisi için o sadaka olacaktır buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine i̇mam Ahmed'in Ahmet'in müsnedinde Muaz bin Enes el-Cüheni'den gelen bir rivayette kim zulüm ve haksızlık yapmadan bir bina yaparsa, Yahut zulüm ve haksızlık yapmadan bir fidan dikerse Rahman'ın yarattıklarından biri ondan yararlanır sürece kendisi için muhakkak sevap yazılır buyurmuştur. Yine bir hadis de sallallahu aleyhi ve Vesselam Kim bir su kazarsa O zaman çünkü sıkıntı var. Su kuyuları olay var ya bizdeki gibi çeşmeler, belediyeler yoktu. Ne yapıyorlar? Kuyu kazıyorlar, köle azat ediyorlar. Bu tür hayırlar yapabiliyorlar. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine ne teşvik ediyor? Onların gücünün yeteceği. Kim bir su suyusu kazarsa, yüreği yanan her bir cin, insan, vahşi hayvan ve kuşun ondan her su içmesi, Allahu Teala'nın kıyamet günü kendisine muhakkak sevap verecektir diyor. Yani bunu kazıyorsun, faydalanıyorsun, insanlar faydalanıyor. Bak düşünün bir cin bile gelmiş oradan su içmiş, koşuşmuş gelmiş oradan geçerken su içmiş. Allahu Teala'nın ne yapmış sana? Sevap ihsan etmiş. Bunun yanında başka hayırlar var mı? Var tabii ki. Dilin sadakası zikirdir. Zikirle alakalı birçok rivayetler var. Daha önce zikrin fazileti ve üstünlüğü ile alakalı sohbet yapmıştık. İnşallah Allah subhanahu wa ta'la nasip ederse, hayırlı ömürler ve yaşantılar verirse bizlere, kardeşlere, cümlemize o sohbeti bir daha değişik bir varyantta işleriz. Allah Resulü aleyhissalatü Selam zikrin fazileti ve sadakasıyla alakalı da şöyle buyurmuştur. buhari ve Müslüm'ün Ebu Hureyre radiyallahu anhudan gelen rivayetinde her kim günde yüz defa La ilahe illallahü vehtahu la şerikele lehul mülku ve lehul hamd ve yuhyu ve hu ala kulli şeyin kadir derse ona diyor ne olur? 10 köle azat etmiş gibi bir ecir verilir. Kendisi için 100 iyilik yazılır, 100 kötülük silinir. O gün akşama kadar şeytana karşı kendisi için bir korunma olur. Bu sözü ondan daha fazla söyleyen kişi başka hiç kimse ondan daha faziletli bir amel işleyemez buyurmuştur. Yine İmam Ahmed'in ve Tirmizi'nin Ebu Said radıyallahu gelen rivayetinde Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında derece bakımından en üstün olanları kimlerdir buyurulunca Allah Resulü Allah'ı çok zikredenler demiştir. İyi Allah'ın Resulü Allah yolunda savaşan gazilerden de mi üstün buyurdu? Kafirler ve müşriklerin elindeki kılıcı kırılıncaya ve her tarafı kana boyuncaya kadar savaşsam bile Allah'ı zikredenden sadece derece bakımından daha ondan üstün olabilir buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada zikirle alakalı konuyu daha fazla genişletmek istemiyoruz. Çünkü daha önce bunu sohbetinde dediğimiz gibi yaptık sadece bir tanesinin örneğini vererek ne kadar büyük bir hayır getirdiğini, yani dinle söylüyoruz, kim günden yüz kere la ilahe illallah bu zikri söylerse ne yapar? Köle azat etmiş olur, yüz tane hayır gelir, yüz tane günaha gider. Artık düşünün, bunun dışındaki yapılan ibadetler. Tabi bütün bu zikirler nasıl oluyordu? Daha önceki sünnet içerisinde de beyan ettik, rivayetlerde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Yapmış olduğu sünnet yol üzeri. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da emrediyor. Allah'ı zikredin. Sabah, akşam Allah'ı zikredin. Allah'ı çokça ananlar, çokça anan kadınlar, erkekler bu şekliyle gelir birçok rivayette. Bizi zikre teşvik ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Bu zikri beyan etmiş, yaşamış. Namaz bir zikir, oruç bir zikirdi. İşte biraz önce beyan etmiş olduğumuz gibi Müslüman kardeşine güzel bir söz söylemen bunlar zikir. Ve o dil dil olarak işte bu zikri yerine getirmeniz. Her kim evden çıkarsa şunu okursa gibi rivayetler var. Değil mi? Allah Resulünün Hüsnü'l Müslüm diye Allah razı olsun Said el Kahtan'dan çok güzel bir kitapçık hazırlanmış. Ne yapmıştır? Orada Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın yaşamış olduğu hayat içerisinde yapmış olduğu zikirlerden örnek vermiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eve girerken yapmış olduğu zikri, evden çıkarken zikri, yemek yerken ne söylediği, elbise giyerken ne dediği, yatarken ne yaptığı, namazdan sonra ne söylediği, yolda giderken ne dediği, yüksek bir yere çıkarken ne söylemiş, ne teşvik etmiş, aşağı inmiş, ne söylemiş, araca binerken ne yapmış. Bütün bunlar hepsi zikrin parçaları, zaten örnekleri. Namazdan sonra her kim güneş doğuncaya kadar şunu şunu söylerse. Ama nedir? Allah razı olsun, Allah hidayetlerini artırsın bizim ve kardeşlerimizin. Bu zikir ne yapılmıştır? Toplum içerisinde farklı yollara kaymıştır. İşte ne yapılmıştır? Toplu halde yapılarak, kafa sallanarak, sanki kendinden geçmiş gibi cezbelere gelerek hareketler beyan edilmiştir. Bunların hiçbirisi sünnette varit olan şeyler değildir. Mesela Ömer radiyallahu an Hazreti Ömer bir gün geliyor. Bakıyor birisi titriyor kendinden geçiyor. Hemen ona bir arkadan vuruyor. Diyor ki iyi adam diyor. Vallahi ben Resulullah'ı gördüm. Ondan daha fazla zikir yapanı da bilmiyorum. O Allah'ı zikrederken senin gibi yapmıyordu. Yani nedir? Her şeyin bir usulu ve hareketi var. Yani eğer bu cezbe dedikleri olay Bugün Sünnetten rahmani olsaydı, değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cezbe'ye gelirdi, sahabiler Cezbe'ye gelirdi, tabiinden büyük imamlar Cezbe'ye gelirlerdi, mezhep imamlarımız Cezbe'ye gelirlerdi. İmam-i Şatibi ne diyor? Diyor, vallahi diyor, ben biliyorum ki bu Cezbe diyor şeytandandır. Getirin diyor o Cezbe'ye giren adamı. Kaldıralım diyor yüksek bir duvarın üzerine. el İhtisam kitabı var. Orada açıklar onları. Orada diyor söyleyin hadi cezbeye gelsin diye. zikresin. Bakalım hele düşme korkusuyla gelir mi cezbeye? Madem ki Rahmanidir diye. Ne yapmıştır? O bile bir açıklamada bulunmuştur. İşte sünnette zikir dediğimiz zaman geniş bir konudur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapmış? Sahih sünnetlerle bu sabittir. Bu amel sabit olmuşsa bütün Müslümanlar için geçerlidir. Sahi rivayetlerle gelmeyip zayıf veya uydurma rivayetlerle de gelmişse zaten bunu da ilim ehli açıklamıştır, beyan etmiştir. Allah Subhana ve Teala kendisine gereği gibi kulluk yapmayı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan etmiş olduğu gibi sadakaları vermeyi, bu şuur ve inanç içerisinde hareket etmeyi, dilimizi Allah'ın zikriyle ıslah tutmayı, Gereği gibi zikirleri, kulluk görevlerimizi yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.